Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamena Resulillah. İstihare için uyumak ve rüya görmek gibi şartlar var mıdır? Böyle bir soru soruldu. İstihare namazı tereddüt edilen işten hangisi daha hayırlı ve kişinin lehine ise onu Allah'tan talep etmek demektir? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 153. ayette şöyle buyurmaktadır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنَ اسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. اِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِر۪ينَ Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayete bütünlük sağlayacak, istihare namazının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak rivayeti şimdi vermeden önce şunu ifade edeyim. İstihare, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir. Ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. Peygamberimiz istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duanın okunacağını e, bizzat öğretmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerde istihare etmeyi bize Kur'an'dan bir sure öğret, öğrettiği gibi öğretti ve şöyle buyurdu. Herhangi biriniz bir iş yapmaya yeltendiği vakit iki rekat nafile namaz kılsın, sonra şöyle dua etsin. Ey Allah'ım! Kuşkusuz ki ben ilminle senden hayırlısını istiyorum ve senin kudretinle beni kudretlendirmeni diliyorum ve senin büyük fadlından istiyorum. Kuşkusuz ki sen takdir edersin, ben ise takdir edemem. Sen her şeyi bilirsin, ben ise bilmem. Sen bütün kayıpleri en iyi bilensin. Ey Allah'ım, şu azmettiğim işin benim dinim, yaşayışım ve işimin sonu hakkında hayırlı ise onu bana takdir et, kolaylaştır. Sonra da o işi benim için bereketli yap. Eğer bu işim, benim dinim, yaşayışım ve işimin akıbeti hakkında Şerli ise bu işi benden uzaklaştır, beni de bu işten uzaklaştır. Ve hayır neredeyse onu bana takdir et, sonra beni bu takdir edilen işe razı kıl. Bu Buhari'de, Nese'yi de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Ahmet bin Hanbel Musned'in de, i̇bn Hibban'da geçmektedir. Bir işte tereddüt eden kimse, İki rekat namaz kılar. İlk rekatında Kafirun Suresi, ikinci rekatında ise İhlas Suresini okur. İstihare yapılmasının doğru olup olmadığında tereddüt edilen şeyler de yapılır. Yani istihare böyle bir durumda yapılması gerekir. Yani bir şeyde Müslüm birisi tereddüte düşmüşse ne yapacağını şaşırmış ve işin içinden çıkamaz bir duruma gelmişse istihare yapabilir ve bunu yedi kere tekrarlamalıdır. Bundan sonra kişi tereddüt ettiği işten hangisine gönlünü meylediyorsa onu yerine getirmelidir. Halk arasında istihare için uykuya yatmak gibi yanlış bir anlayış var. Bu uygulamanın sünnetle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sünnette gelen iki rekat namazı kılıp dua ettikten sonra tereddüt edilen şeyden kalbin meylettiği yönde hareket etmektir. Yani illa yatacaksın, rüyanda bir şey göreceksin, sana bir şeyler malum olacak, bildirilecek diye bir şey yoktur. Eğer böyle olsaydı kardeşlerim, o zaman herkes istihare yapar, her şeyi istihare sonucunda böyle karar aldığını düşünür ve rüyasında gördüğünü iddia eder. Bu doğru değildir. Allah'tan talep edecek. Allah bunu kabul eder ya da etmez, bu bilinmez. Ancak kalbine, kalbine sevdirdiği, yani kalbin meylettiği yönde hareket etmesi, yani sünnette tarif edilen budur. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak ona hayırlı olanı sevdirir. Kalbini meylettiği yönde e, hareket etme noktasında kalbini meylettirir. Ee, Allah-u Alem birçok hususta istihare fayda verecektir. Ama tamamıyla her hususun e, yani istihareye bağlanması o zaman e, doğru olmayacaktır. Her zaman değil bu işin içinden çıkılmadığı yani bizce tereddüt hasıl olan ve bir türlü anlaşılamayan hususlarda yapılması gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.